Euzubillahimineşşeytanirazim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulullah mekhamet. Ve ala alihi ve sahbihi uzmanen ve Meleklere iman. İnşallah. Yanıl razı buyurun inşallah. Soru 74. Meleklere imanın kitap ve sünnetten delili nedir? Dikkat ederseniz önce Allah'a imandı. Şimdi meleklere iman. Çünkü bu Cibril hadisinde hem İslam'ın hem imanın şartının bulundu. Cibril hadisinde imanın şartının ikincisiydi. Dikkat edin imanın şartı gayba iman olan Allah'a imanla başlıyor. Bu en geniş kapsamlı iman şekli. O gaybın içerisinde başka bir madde, bu da meleklere imandır. Çünkü meleklerde gözümüzle müşahede edemediğimiz durani cisimlerin varlıklardır. Birazdan gelecek inşallah melekler insanlar tarafından insan kılığında görülebilir. Cibril hadisi en büyük delilidir. Cebrail aleyhisselamın bir insan suretinde ve kılında gelip sahabenin önünde peygamberin dizinin dibine oturması ve hepsinin görmesi bunun açık delili. O nedenle diyor ki melekler insan suretini görünürler ama gayb aleminde nurani varlıklarda şekilleri yoktur onların. Erkeklik ve dişilik gibi böyle özellikleri de yoktur. Onların tek bir cinsdir O nedenle diyor ki meleklere iman etmek gayba iman etmenin bir parçasıdır. Evet. Cevap, kitaptan buna dair deliller pek çoktur. Örnek olarak şu buyrukları kaydedelim. Melekler de Rab'lerine hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlar için mağfiret dilerler. Şura suresi 5. Evet. O melekler arşta yaşayan melekler. Yeryüzünde var olanlar için istiğfarda bulunan melekler. Ee, aynı şekilde e, Bukhari'nin, Tirmizi'nin pardon, rivayet ettiği ilmin faziletini anlatan bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki alimin abide olan fazileti ayın 14'ünde ayın diğer yıldızları olan fazileti gibidir. Çünkü bu teşbihe biraz dikkat edecek olursanız ay nedir? Gökteki e, milyonlarca belki yıldızın arasında tek bir cisimdir. Tektir o yani. Ama yıldızlara ve ona baktığınız zaman ay büyüklüğü ve parlaklığı itibariyle daha göze çarpan bir cisimdir öyle değil mi? O yüzden abidler çoktur ama alimler azdır. O yüzden alimlerin abidleri olan fazileti ayın 14'ünde dördünde ayın diğer yıldızları olan fazileti gibidir. Ve ardından hadisin sonunda diyor ki alim öyle bir fazilet sahibidir ki Allah katında diyor. Balıktaki şey denizdeki balıklar yaşayan bütün canlılar alim için Allah subhanahu istiğfarda bulunur. Allah onun günahlarını bağışlar onu muğfiret et diye. Arşı taşıyan melekler de vardır. Bunlar da Allah subhanahu wa ta ta'la istiğfarda bulunurlar. Ee, Kur'an'da ifade edildiği gibi başka bir yerde yanlış hatırlamıyorsam hangi sureydi? Yani mm, Allahu alem. Şu an surenin ismi çıkartamıyorum. Aklıma gelmiyor. Ee, ama 29. cüzde olan bir, su, bir surede Allah subhanahu wa Teala ayette arşı taşıyan meleklerin gece ve gündüz halini ıslah eden halini e, kurtuluşa elde eden bütün kullar için sürekli dua ettiklerini ifade etmektedir. Bu da şunu gösterir e, insana. İnsan da asıl nedir? İfsattır. Fesattır. İnsan e, ayette ifade ettiği gibi vakenel insan ذَلُومَ cahula İnsan cahildir, zalimdir. İnsanın yapısı budur yani. Böyle olduğu için Allah subhanahu wa ta'ala halini ıslah eden kullara istiğfar diletiyor o meleklere. Bu da bir şey ortaya koyuyor ki İnsan sürekli ne yapmak zorundadır? Halini ıslah etmek zorundadır. Evet. Şüphe yok ki Rabbinin nezdinde bulunanlar ona ibadet etmekten asla büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Araf suresi 206. Allah teala hadisi kutsi de diyor ki, İzzetime, kibriyama, ridama yemin olsun ki bana karşı ibadetten kibirleneni cehennemin ortasına oturtturacağım diyor bu ibadetten müstekbir olmak yani ibadette kibirlenmek Allah subhanahu teala'ya karşı Allah azze ve celle'nin büyük azabını çeken bir fiildir hatırlayın Esma-ül Hüsna tevhidini dedik ki Allah'ın bazı isimleri vardır ki onlarla kul vasıflanırsa Allah onu sever bazı şeyler de vardır onlar Allah'a kastır Allah onu yapanı sevmez ona eder. işte kibir onlardan bir tanesiydi ibadeti terk eden bir insan diliyle kibirlendiğini söylemese dahi amelleriyle kibirlendiğini ortaya koymuştur. O yüzden Allah s.a.w. kendisine ibadette müstekbir olanların hepsini cehenneme koyacaktır. Toplumda bugün geldiği küfür itibariyle tevil küfrü olan bir toplum değildir. Yani İslam devletine baktığınız zaman İslam devletindeki kafirler bazı olgulara iman etmişler. Şık koşmuyorlar. Ama adamların imanlarını bozdukları yer ibadet de ediyorlar tabii ki namaz kılıyorlar zekat veriyorlar hacca gidiyorlar mecbur İslam devletinde bunları yapmak zorundalar. Adamların küfre düştüğü yer ayetleri yanlış anlayıp bozuk itikatlara sahip olmak. Yani bozuk fasit anlayış. Fasit anlayıştan dolayı ne olmuşlar? Küfre düşmüşler. Ama bugünkü insanların küfrü bu değil. Bugünkü insanlar ibadette müstezkirler. Allah'a karşı ibadet noktasında boyun eğmemişler. O yüzden bunların küfrü kibirdir. Şeytanla benzemektedir. Allah hepsini cehenneme dolduracaktır. Allah'tan afiyet dinleriz. Evet. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikaile düşman olursa, şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Ayetin evet. nuzul sebebi var. Bakara suresindeki bu ayet. Bunun nuzul sebebi şudur. Ee, İsrailoğulları, Yahudiler dediler ki normalde vahiy bizden birine gelecekti. Ama Cibril yanlış götürdü Cebrail. Tuttu onu Muhammed'e götürdü dediler. Ve bu yüzden Cebrail'e biz düşmanız dediler. Başka bir rivayet var. Melekler arasında Yahudilere en çok düşman olan Cebrail'dir diyor. E, o yüzden Yahudiler bunu işitince Cebrail aleyhisselam'ı kendilerine düşman edinmişler. Ona bir buğz düşmanlıkta bulunmuşlar. Şeyh Huluslam İbni min hacü de. Şiilerle Yahudilerin benzerliklerini anlatırken diyor ki Şiiler de diyor bu açıdan Cebri ile inanç noktasında Yahudilere benzemektedirler. Çünkü onlar da diyorlar ki vahiy Ali'ye gelecekti. Cebrail Haşa karıştırdı. Muhammed'e götürdü diyorlar. Bu açıdan da Şiiler Yahudilere benzemiştir diyor. Yani birçok madde sayıyor. O birçok maddeden bir tanesidir. Bu ayetin uzun sebebi de budur. Allah Teala da diyor ki kim işte Cebri ile işte Mika ile ve diğer Allah'ın resullerine düşmansa şüphesiz Allah kâfirlerin düşmanıdır. Yani böyle yapanlar nedir? Allah'ın isimlendirdiği gibi kâfirlerdir. Çünkü onlar ne işlemişler? Küfür işlemişler. Burada küfür işlenin tekfirinin de yani başka bir babtan bakar isek delili vardır. Allahu Teala böyle kat'i açık sarih küfürleri işleyenleri kâfir olarak isimlendirmiştir. O fiilleri yapan insanlara kâfir demeyenler Allahu Teala'ya yalanlamışlardır. Evet sünnetten onlara imana dair Cibril hadisi ve başkaları daha önceden geçmiştir. Müslümin sahihinde de Yüce Allah'ın onları nurdan yarattığı belirtilmektedir. Evet. Onlar ile ilgili hadisler pek çoktur. Soru 75 Meleklere imanın anlamı nedir? Cevap, onların varlıklarını Allah'ın yarattıklarından bir çeşit yaratılmış olduklarına Allah'ın onların Rabbi olup onun emrine musahhar kıldıklarına, Allah'ın mükerrem kulları olduklarına, sözleriyle onun önüne geçmediklerine, onun emri gereğince iş gördüklerine, Enbiya suresi 26-27, kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmeyip ne emir verirlerse onu yaptıklarına, Tahrim suresi 6, ona ibadete karşı büyüklenmeyip utanmadıklarına, us gece ve gündüz Allah'ı aralıksız tesbih ettiklerine, Enbiya Suresi 19-20 ve asla usanmayıp emirlere karşı gelmediklerini kesin olarak iman etmek ve bunu ifade, ifade etmektir. Şimdi burada dikkat ediyorsanız, melekleri imanın manasını açarken sürekli bir noktaya temas ediyor. Melekler yaptıkları ibadetten usanmazlar. Ama insan fıtraten böyle değil. İnsan birazcık amel etse hemen netice bekler, sonuç bekler. Artık bitmesini bekler, bitmesini talep eder, bitmesini arzular. Ama meleklerde böyle bir fıtrat yoktur. Birazdan gelecek öyle melekler vardır ki sadece işleri secde etmektir yani. Kıyamete kadar, bütün mahlukat yok olana kadar onların tek işi Rahman'ı tesbih edip secdede durur vaziyette kıyamete kadar bu hal üzere kalmaktır. Bu tıpkı insanın yaşarken nefes alıp vermekten yorulmaması gibi bir şeydir. Yani insan nasıl yaşamak için nefes almak zorundaysa ve bu ona... Ağır gelmiyorsa Allah subhanahu teala'yı zikretmek, Allah subhanahu teala ibadet etmek de melekler için böyle basit bir şeydir. Çünkü onlarda nefis yoktur. Bu yüzden onlar kullukla mükellef olmamışlardır. Hatta Harut ile Marut denen iki meleğin, İbni Kesir'in tefsirinde birçok rivayet vardır. Harut ile Marut denen iki meleğin ki ayette geçiyor onlar işte Babil'e inen iki tane melek vardı Harutla ile Marut. Onlardan sihri öğrendiler. Onlar küfretmeyin demeden kimseye sihri öğretmezler diyor. Bu ayetin tefsirinde getiriyor birçok şey. Yani rivayetlere göre artık sıhhatini Allah سبحانه bilir. Ahmet Bey, Haki ve benzerleri şeylerinde müsnetlerinde rivayet etmişler Sünnenlerinde. Allah سبحانه neyi irade ettiğini, sahatin ne kadar olduğunu daha iyi bilendir. Harut, melekler, insanları ve cinleri böyle görünce Allah şikayette bulunuyorlar. Yarabiliyorlar bunları böyle yaptın, gönderdin, bunlar sana isyan ediyor. Hani biz olsak yapmayız gibi bir şey söylüyorlar. Allah da diyor aranızdan en seçkin iki tanesini gönderin diyor. Onlar da Harut'la Marut'u seçiyorlar. Allah subhanahu teala onların nefislerine bizim insanlarda var olduğu gibi nefis koyuyor. Yani heva koyuyor, istekler, arzular. Onları yeryüzüne indirince onları bir kadınla imtihan ediyor. Kadın onlara putuna, kadın aşık oluyorlar. İşte ona... ona Sahip olmak isteyince o da diyor benim dinime girmeden benimle evlenemezsiniz. Önce kabul etmiyorlar. Yani böyle bir şey Allah yasaklamıştır diye. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bilmiyorum yani işin açıkçası bayağı bu meseleyi de araştırdım. Ama neticeye varmış değilim. Hani ne kadar bunlar doğrudur, doğru değildir. Ama Allah bir şey ol der, verir Yani bunlar imkansız şeyler değildir. Sonuçta iblis de Allah subhanahu wa itaat eden bir kuldu önceden. Ama Allah'a büyüklendiği için, kibirlendiği için Allah'ını kovulmuşlardan kıldı. Yoksa Allah'a yakınlığı zaten İsrailiyatlar'da artık melekliğe kadar varmış da onlar doğru değil. Ama sahih rivayetler olsun, hasen rivayetler olsun, iblisin daha önceden Allah'ın yarattığı mahlukattan, Allah'a itaat eden kullardan biri olduğu açıktır. Daha sonradan kibirle beraber Allah subhanahu wa onu ne yapmıştır, azdırmıştır. Ee, o yüzden melekler de bu noktada insanlardan farklıdırlar. Onların nefisleri yoktur, arzu ve hevaları yoktur. Ee, ve Allah subhanahu wa itaat noktasında asla bıkıp usanmazlar. Evet. Soru 76. Yüce Allah'ın verdiği görevler itibariyle bazı türlerini sayabilir misiniz? Hı hı. Cevap. Onlara bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Onlar bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Kimileri peygamberlere vahyi ulaştırmakla görevlidirler. Bu, Er ruhul emin, Cibril aleyhisselam'dır. Hmm. Kimileri yağmur ile görevlidir. Bu da Mikail aleyhisselam'dır. Kimileri sura üfürmekle görevli, görevlidir. Bu da İsra, İsrafil aleyhisselam'dır. Kimileri ruhları almakla görevlidir. Bu da ölüm meleği ile yardımcılarıdır. Burada bir noktaya dikkat çekelim geçmeden. Biz daha önce bunu başka tefsir dersinde de anlatmıştık. Ölüm meleği bir tane midir? Yoksa emrinde başka melekler mi vardır? Racih görüş, tercih edilen görüş, emrinde birçok meleğin var olmasıdır. Çünkü ayette diyor, canlarını almakla mükellef kıldığımız elçiler onlara geldiği zaman, diyor, orada Rusul kelimesini cemi, yani çoğul olarak kullanıyor. Bu da ortaya koyuyor ve gösteriyor ki, çoklar yani. Ama Cebrail, onların başında ne? Amir. Emirleri o, ona itaat ediyorlar. Aynı şekilde, Mikail Aleyhisselam, o da tek başına idare etmiyor bu kadar işi. Rüzgarlarla görevli melekler var, yağmurlarla, bulutlarla görevli melekler var. Bunların her bir de kimi emrinde? Amirleri Mikail Aleyhisselam. Bu da ortaya koyuyor ki Allah Subhanahu Aleyhi zaten İslam devletinde bir emrin, emirliği altında toplanmayı emretmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, üç kişi bir yolculuğa çıksalar başlarına bir tane emir tayin etsinler demiş. Bu da ortaya koyuyor ki Allah'ın koyduğu bir kanundur bu. Kafir bile olsa toplumlar başlarında kendilerini yönetecek bir tane idareci her zaman seçmişler. İslam'la bunun alakası yok. Bu bir fıtrat. Bu bir Allah'ın koyduğu bir kanun. Allah subhanahu bunu böyle kıldığı içinde meleklerin her birinin başına, her bir görevin başına bir amir ve altında da memurlar koymuş. İsrafil aleyhisselam ve Mikel aleyhisselam böyle ama Cebrail aleyhisselam tektir. Vahiyle görevli olan elçi olarak tektir onun emri altında melekler olduğuna dair bugüne kadar bir şey okumadık. Ama diğer iki meleğin böyle bir özelliği vardır. Evet. Kimileri kulların amelleri üzerinde görebilirler. Bu Bunun... Burada bir şey daha hatırlatan unutmuşken ölüm meleğinin, yani Azrail adı yok o İsrailiyetten gelme bir şey. İsrafil, Mikail ve Cebrail'in Allah'ın kulu manasına geldiğini İbranice'de okumuştuk bir yerlerde. i̇bn Hacer hatta rivayet ediyordu. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bunlar özel isim de olabilir. Bir manası da olabilir. Abdullah, Ubeydullah gibi onlar da Allah'ın kulu, kulcuyu demek manasına geliyor. O nedenle de ki Allah'ın doğrusunu bilendir. Ama ölüm meleğinin Azrail diye bir ismi mevcut değildir. İsrailiyattır sadece. Bunlar da kiramen, katibin diye bilenirler. Evet burada bir şey daha var. Allah subhanahu wa ta'ala azze ve cel kıyamete kadar olan her şeyi yazdı değil mi? Evet. Allah subhanahu wa ta'ala kendi de biliyor. Bu da başka bir boyut. Kulların yaptıklarını kaydetmek noktasında. Üç, kulların elleri ve ayakları kıyamet günü ne yapacak? Kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Lime şehittim aleyna diyecekler. Bize niye şehadet ettiniz diye. Ciltleriyle, derileriyle konuşacaklar diyor ayette. Bu da yetmiyor. Allah subhanahu wa ta'ala ne yapıyor? Yazıcı melekler tutmuş. insan her yaptığını söylediğini yazıyorlar. Bunların hepsi ortaya bir şey koyuyor. Allah subhanahu wa ta'ala bilmesine rağmen kulun bütün bahanelerini ortadan kaldıracak bütün sebepleri yerine getiriyor. Yani bir meseleyi tahkiki Müslümanlara öğretiliyor aslında bu şeylerle. Yani yazıcı melekler insana şunu öğretir. Müslüman hiçbir mesele yoktur ki karar vermeden, hareket etmeden önce ne yapmalıdır? Meseleyi tahkik edip araştırıp ondan sonra üzerine dostluk düşmanlık işte üzerine haram helal üzerine işte yapılabilir veya yapılamaz mübah veya ve benzeri şeyler diye hani hayatın her kesimiyle alakalı şeylere karar vermelidir. Ama neyden önce neyden sonra tahkikten sonra. Tahkik olmadan insan bir şeylere girişecek olursa hang, hayatın hangi bölümü olursa olsun ister istemez hata beraberinde gelecektir. Allah bunu bize öğretmek için kendi bilmesi, lef-i mahfuzda yazması ve, ve insanların ciltlerinin, derilerinin ve azarlığının şahitlik etmesine rağmen bir de melekler tutmuş ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Ya yani bu bizi açıkça ortaya koyuyor ki e, bilgi yazmakla da muhafaza edilir. Bu da başka bir delilidir. O yüzden Allah kitaplar indirmiştir bilgiyi muhafaza etmek için. İlim nasıl muhafaza edilir? Yazmakla muhafaza edilir. Evet. Kimileri Allah'ın kullarını önlerinden, arkalarından korumakla görevlidirler ki, Bunlar da el muhakkibat diye bilinirler. Bunlar insanların biliyorsunuz Allah bir kader yazmış. Yani adam binanın altından geçer ondan sonra bina yıkılır. Niye ölmemesi gerekir yani? Koşar aklına bir şey gelir. Hızlı koşması gelir yani. Halbuki melekten bir vesvesedir. Onu koruyan bir melektir o yani. Ben bunu anlattım da bir kardeş dedi vallahi dedi başıma böyle bir şey geldi. Yani bir şeyin altından geçiyordum dedi. Orada biraz durdum durdum sonra aklıma bir şey geldi. benim. uyup gidip onu halletmem lazım dediğim anda gittiğim anda tam olduğum bölgeye düştü dedi yani hani anlık bir şey Allah subhanahu teala beni orada korudu bunlar Allah azze ve celle'nin e, hani hep diyoruz ya kaza da kader de zarar da fayda da Allah'tandır yani Allah subhanahu teala insanı korur geçen bir haber okudum çocuk yedinci kattan düşmüş 5 yaşında çocuk burnu bile kanamamış yazıyor yani Allah azze ve celle her şeye kadirdir yani zarar da fayda da ondandır Melekler insanları Allah'ın emrettiği şekilde korurlar. E başa gelen musibet de Allah'ın kaderiyledir Diyeceğiz ki bu bizim günahlarımızın bizi günahlarımızdan arınmamızdır, temizlenmemizdir. Ona da sabretmek düşer. Evet. Kimileri cennet ve nimetleriyle görebilir. Bunlar da Rıdvan ve beraberindekilerdir. Orada da Rıdvan cennetin bekçisi olan amir. Yani başlarındaki emir olan Meleğin adıdır. Onun altında da tabii ki işleri düzenleyen birçok melek var. Kimileri cehennem ateşi ve azabı ile görevlidir. Bunlar evet. da Malik ve onun beraberindekileri, beraberindeki diğer zebanilerdir. Hani Sayyadis'te Malik geliyor ya ismi e, peygamber onunla görüşüyor. <gülüyor> o da nedir? Cehennemdeki meleklerin başındaki komutandır, emirdir. Onun altında da kaç tane melek var? 19 tane. Ayette geçiyor. 19 tane melek var. Ee, on, tabi Allah bunu fitne kılmış kafirlere. O kadar büyük bir yere 19 tane melek. Nasıllar, nasıllıkları nasıl Allah subhanahu ta'ala bilir. Çünkü ee, kafirler o kadar büyütülecek ki cisimleri. Tirmizi hadisinde diyor ki Nebisi Asallam. Kafirin dişi Uhud dağı kadar büyük olacak diyor. Azabı tatması için. Kafirin bir dişi Uhud dağı kadar büyük olacak düşünün cisimler bu kadar büyütülmüş ee, ayette de geçiyor 30 e, metre 30 şey zira boyunda bir e, zincire, demir zincire vuruluyor insan. Bu da baya bir metre yapıyor. Bu hadislerle bu ayetler cem edildiği zaman onların birbirle müttefik olduğu ortaya çıkıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Allah subhanahu teala bir şey ol diyor, veriyor. O kadar büyük bir yeri, o kadar büyük insanları ve cinleri 19 tane malin emri altındaki melek idare edebiliyorlar. Evet tamam. Bunların önde gelenleri 19 tanedir. Kimileri de kabir fitnesi imtihanı ile görevlidirler. Bunlarda mücerred nekir. Şimdi meleklere çocukluktan beri öğretilir. Allah'a iman ettim, meleklere iman ettim, kitaplara, peygamberlere iman ettim derler. Ondan sonra büyünce de hadis inkar ederler şeytanın vesvesesiyle. Sonra da derler ki melekleri iman ettik. Yani bu insanlar mücmel meleklere iman ettik derler dilleriyle. Ama bunlar tafsilatta ne yapmışlardır? İmanlarını bozmuşlardır. Münker ile nekir meleğini inkar etmekle. Sadece hani onların küfrü işte belli başlı bazı rivayetleri inkar etmek değildir. Bu meleklerin varlığını da inkar etmek onların imanı bozmuştur. Çünkü bu baptan da meleklere iman dinin aslıdır. Dinin aslı ve furu diye bir şey yoktur. Her şey dinin aslındandır. Dinin aslı dediğimiz şey talimdeki önceliktir. İnsana, is İslam'a girdiği kapıdır. Ondan sonra işte ister Münker Nekir'e iman olsun, ister muhakkibat meleklerine iman olsun, ister işte diğer burada sayılan Rıdvan'dır, Malik'tir, bu meleklere iman olsun. İnsan bunların hepsine iman etmek zorundadır. Bunlar dinin aslıdır. Kendisine ilim ve bilgi ulaştıktan sonra, insan ilim ve bilgi ulaştıktan sonra bunları inanmıyorsa bile o zaman ne yapmıştır? İmanını bozmuştur demektir. Evet abi. Bunlar da münker ve nekir diye bilinirler. Kimileri arşı taşıyanlardır. Kimileri el kerrubiyyun diye bilinir. Hı hı, arşı taşıyan melekler yani. Kimileri rahimlerde bulunan mutfelerin şekillenmesiyle ve onlar hakkında ilahi iradeyi yazmak ile görevlidirler. Evet. Kimileri el beytül ma'mur ta giden, giren meleklerdir. Evet. beyt Mamur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği gibi gökte var olan bir taştır. Melekler onu ziyaret ederler, tavaf ederler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisesinde miracı yükseldiği zaman Beyt-i Mamur'un yanında İbrahim aleyhisselamı görmüştür. Sırtını Beyt-i Mamur'a yaslamış bir şekilde oturmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor Beyt-i Mamur gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi diyor. Gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi. Her gün diyor oraya 70 bin melek girer. Tavaf edip Allah'a ibadet etmek için o beytin mağmuru. Ve diyor bir daha kıyamete kadar o meleklere sıra gelmez. Bir kere tavaf eden meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmez. Allah'ın orduları subhanahu aleyhi ve Teala, bu kadar çoktur fazladır saymakla bitiremez insanoğlu. Ee, en son Mısır'da bir televizyon programında şey anlatıyordular. Dünyadaki en büyük olumlu radyasyon. Radyasyon iki çeşitmiş. Olumlu ve negatif pozitif ve negatif radyasyon dedikleri şey. Dünyada en büyük radyasyon Kabe, Mekke ve etrafındadır diyorlar. Yani cihazlarla falan bunun ölçümünü yapmışlar. Fotoğraflarını falan çekmişler vesaire. Ve diyorlar orada çok güçlü radyasyon yukarı göğe doğru yükseliyor ve normalde her radyasyonun bir kapasitesini ölçüyorlar. Şu kadar metreküp işte burada şu kadar radyasyon var diye diyor ki oradaki radyasyon sonsuz diyorlar. Yani sonu bulamamışlar yani. O kadar kuvvetli bir radyasyon göğe kadar çıkıyor. Allah subhanehu ve teala bilir. Belki onların radyasyon dediği şey hani nurdan olan, zahip aleminde olan meleklerdir. Allah'ın rahmetidir. Nasıldır biz bilemeyiz keyfiyetini ama bunları insan bu şekilde müşahede edebilir. Bunlar rahmanın birer ayetidir. İnsanoğlunu Allah subhanehu ve teala'nın gösterdiği. Kabe'nin orada kuru çölün ortasına yapılması bir tevafuk tesadüf değildir. Allah'ın emriyle Adem Aleyhisselam ilk onu inşa etmiştir, bina etmiştir. Sonra İbrahim Aleyhisselam oğluyla sonra da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem bugünkü haline ulaştırmıştır. O neden nedir ki Kabe Allah Subhanahu Teala katında değerli olduğu gibi Beyt-i Mamur da gökte Allah Subhanahu Teala için önemlidir ve o Beyt-i Mamur'u ziyaret etmekle görevli melekler vardır.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 ...insanlar için ancak bir öğüttür. Müddessir Suresi 31. Evet. Bu kısımları söz konusu eden... ...kitap ve sünnetin nasları... ...bilinen naslardır. Evet. Kitaplara iman. Soru 77. Kitaplara imanın delili nedir? Şimdi kitaplara imanın... ...delili nedir demeden önce... ...kitaplara iman noktasında alimler... E, genel bir izah yapmışlar. Demişler ki bir, insan kitaplara icmali inanır, iki tafsili inanır demişler. İcmali imanın içerisine Tevrat, Zebur, Kur'an ve İncil'e imanı koymuşlar. Ve İbrahim ve Musa'nın sahifelerini koymuşlar. Tafsili de, e, özür dilerim, bunu tafsili imanda saymışlar. İcmali imana gelince de birazdan gelecek e, Allah subhanahu teala'nın kitapları sadece bu dört kitapla kayıtlı değildir. Sahifeler de bu zikredilenlerle kayıtlı değildir. Ayet birazdan delil olarak diğer soruda getirecek inşallah. Bu yüzden kitaplara imanı iki kısma ayırmışlar. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın Adem Ailesi'nin yeryüzüne indirdiği günden beri kullarına gönderdiği ne kadar kitap, ne kadar sahife varsa hepsine iman ediyor. Evet. Cevap. Bunun delilleri pek çoktur. Bazılarını zikredelim. Ey iman edenler Allah'a Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha evvel indirdiği kitaplara iman edin. Nisa 136. Evet ya yolladina amanu aminu. Ey iman edenler iman edin değil mi? Ayet öyle söylüyor. Bir sonraki ayet mi? Bu ayet ya yolladina amanu. Ha ey iman edenler Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba tamam. ve daha evvel Şimdi burada bu ayetin tefsiriyle alakalı bir izah yapmadan önce günümüzün batıl istillalini ortaya koymakta fayda vardır. Ya bir takım kendini ilim okuduğunu zanneden, işte fasit anlayış sahibi insanlar bu ayeti okuyup diyorlar ki bak bu kadar adam müşrik diyorsunuz. Allah diyor ki ey iman edenler iman edin. Bak görüyor musun Allah'a iman ettikleri için onlara iman edenler diyor. İman edin. Hani daha düzgün iman edin yani. Hani şurada 3-5 şirk var. Onlara da şirk din, Hani öğrenin, talim edin. Bırakın yani. Adam cahil yapıyor. Bak görüyor musun? Allah onlara iman edenler değil. Batıl bir istillalde bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara. Bu ayetin nuzu sebebi var. Yahudi ve Hristiyanlar gelip diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz senden önce indirilen Tevrat, Zebur, İncil hepsine iman ediyoruz. Hepsi Allah'ın katındandır. Ama senin getirdiğine inanmıyoruz diyorlar. Allah subhanahu ta'ala da bu ayeti indiriyor. Diyor ki ey iman ettiğini söyleyenler önceki kitaplara. Çünkü onlara iman etmek ne demekti önceden? Allah'a iman etmekti. Öyle değil mi? Kur'an gelene kadar onlara iman etmek, Allah'a iman etmekti. Ey iman edenler bunlara Allah'a, bu Resulüne ve o Resulün getirdiği kitaba iman edin diyor Allah subhanahu ta'ala. Yani ayetin nuzul sebebi budur. Yoksa bugünkü batıl ehlin istillal ettiği kafalarına batıl bir şekilde anladığı gibi değildir. Deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayıp etmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. Bakara 136. Evet, bir öncesinde Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki وَقَالُكُونُ huden اَوْنَا sara تَحْتَدُوا Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki, Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Allah da diyor ki, Kul de ki onlara, Ey Muhammed, bel bilakis millete İbrahim e hanife. İbrahim, hanif milletinden de. Yani tevhid ehliydi. O ama kâne minel müşrikin. Müşriklerden dedi. Kulü, siz deyin ki diyor, onlara söyle yani. O ehli kitap senden önceki inananlara, inan, iman ettiklerini, indirilenleri iman ettiklerini söyleyen de kulu Kulü, billahi. Allah'a iman ettik. İşte bize indirlene, bizden önce indirilenlere İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a. Çünkü iman, hepsini imanla beraber ancak sıhhat bulabilir. Allah subhanehu çünkü hepsini indirmiştir. Hepsi Allah'ın sözleridir. O yüzden Allah Azze ve Celle ehli kitabı burada bu şekilde hitap etmiştir. Evet. Bunların dışında daha pek çok ayeti kerime vardır. Bu hususta da de ki, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura, 15. Ayet-i Kerimesi yeterlidir. Yani 15. genel icmalı iman bu. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Evet. Soru 78. Bütün kitapların Kur'an-ı Kerim'de adı geçmekte midir? Hı. Cevap. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kitapların bazılarının adını zikretmiştir. Bunlar Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa Aleyhisselam'a verilen sahifelerdir. Geri kalanları ise topluca söz konusu edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yani Tevrat'ın haricinde bir de ne var? İbrahim'in, şey Musa'nın sahifeleri var. Tevrat'ın haricinde. Çünkü Tevrat zaten yani indirilmiş ki Allah Musa'ya Aleyhisselam'a ikram edip ne demişti sahih hadiste? Allah Tevrat'ı eliyle yazdı. Subhanehu Teala. Musa'ya Aleyhisselam'a böyle ikram etmişti Allah Teala.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 Ali İbran 2-3-4 Davut'a da Zebur'u verdik. Nisa 163. Yoksa ona Musa'nın ve ahdine bağlı İbrahim'in sayfelerinde olan şu hükümler haber verilmedi mi? Necim 36-37 Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik. Hadid evet. 25 Burada duralım. Allah'ın bütün kitapları indirmesinin sebebi Subhanahu wa taala neymiş? Adaletmiş. Yani hepsinin temel ama temel vasfı, iniş sebebi, adalet, adalete ayakta tutmaktanmiş. Allah Bakara suresinde diyor ki, "Kènün nès ummata muwahile. İnsanlar tek bir ümmettiler. Sonra ihtilafa düştüler diyor. Fehad Allahu Allah da onların arasından iman edenleri hidayet etti bir izniyiz." izniyle hakkana yaptı diyor? Hidayet etti diyor. Bu Allah subhanahu wa ta, ta'ala Ayetin devamında da diyor ki Allah azze ve celle Ta ki ne olsun Allah da kitabı indirdi onlara ki Kitapla ne yapsınlar? Adaletle hükmetsinler. Her mesele dinin aslında furunda her meselede Hayatın aslında furunda her meselede Kitapla hükmetsinler Ve adaleti ayakta tutsunlar. O yüzden Sahibi hadistir ve İmam Ahmet bin Hanbel'den Gelen bir sözdür. Peygamber bu iki şeyde ifade edildiği gibi Allah diyor e, hidayet ilmini her asırdan adalet sahiplerine veriliyor Adalet vasfı olan insanlar. hatırlan Esma Sıfat Dev'i demişti ki Allah Subhanahu teala, hani e, Allah'ın vasıfları vardı. Rah rahman gibi, Rahim gibi, rahmet sıfatları, Allah Kerim'di, cömertti. Dedik ki biz insan rahmetli olursa, insan cömert olursa, değil mi? İnsan adil olursa Allah ne yapar? Bu vasıflarla vasıflananları sever. O yüzden Allah subhanahu ve Teala kitapları neyi illetiyle indirmiş? Adalet illetiyle. İnsan da adil olursa Allah da ona neyi veriyor? Hidayeti veriyor. Bu hidayeti elde etmenin temel vasfıdır. Allah subhanahu ve Teala bundan övmüştür peygamberleri. Ama bugün adalet mülkün temelidir yazıyorlar. Ondan hesapta adalet dağıtacaklar kafirler. Kendileri kitap yazmışlar. O kitaplarla neyi dağıtmaya çalışıyorlar? Adaleti dağıtmaya çalışıyorlar. Halbuki zalimler. Onun hakkını ona yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar. Onlar zannediyorlar ki yediriyorlar dediğin zaman işte bunun malına gasp alınmışlar da buna yedirmişler. Öyle değil. Siyahı beyaz yapıyorlar, beyazı siyah yapıyorlar. Niye? Şeriatı bilmiyorlar ki. Allah teala adaletin ne olduğunu insana öğretendir. İnsan onun haricinde zalimdir. Az önce ayet okumuştum ya. Wakanel insan, Wakanel insan o zalıma cehula. İnsan zalimdir, cahildir. İnsan cehaleti sebebiyle zalimdir. Şeriatı bilmek de nedir? Cehaletin tam zıttı olan ilimdir. İlimle beraber ne olur insan? Adil olur. Adaleti ayakta tutar. Kim ne kadar şeriatı biliyorsa o kadar adalet sağlayabilir. Kim ne kadar şeriatı bilmiyorsa o kadar zalim olur. Yani bunların ikisi siyahla beyaz, ışık ve karanlık gibidir. Hangisi artarsa diğeri azalır. Hangisi azalırsa diğeri de ne olacaktır ister istemez artacaktır. Bu Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın koyduğu bir kanun, bir kuraldır. Bu olmazsa olmazdır yani. Bu kesinlikle böyle olacak. O yüzden bizler ömrümüzün sonuna kadar ilim talep etmek zorundayız ki adaleti ne yapabilenim, Ayakta tutabilelim. Çünkü adaleti belirleyen kim? Allah Subhanahu ve Teala. İnsanlara kalsa herkes tek tip olması lazımdır. Adalet bu gerektirir öyle değil mi? İnsanın, insanın adalet anlayışına danışsanız ya herkes işte aynı boyda aynı güzellikte Değil mi? Aynı işte e, maddi gelir sahibi olacak. E Allah subhanahu wa ta'ala herkese aynı maddi gelir sahibi kılsaydı çöpleri kim temizleyecekti? E, i̇nsan kibrinden temizlemezdi yani. Kim dese ki ben temizlerim. Ya ne olur işte o kadar adam aynı maddi gelirdeyiz. İşte birimiz Allah süpürgeyi süpürür de öyle bir şey yok. İnsanın bu fıtratına ters. Allah subhanahu wa ta'ala adaleti gereği mümin ve kafir diye ikiye ayırdı insanlar. Adaleti gereği. Niye? Müminlere fazilet vermesi gerekirdi ki mümin oldukları belli olsun değil mi? Üstün kılmalıydı. E ne olacaktı? O zaman zıttı olan kafirin de var olması gerekecekti. O yüzden adalet bizim kafamızda işte oluşan şeytanın nefsimizin ve dışarıdaki dünyanın bize öğrettiği şeylerden bilinmez. Adalet nerede bilinir? Ancak şeriatı bilmekle bilinir. O yüzden şeriatı bilmek de cehaletin tam zıttıdır. Ölene kadar inim talebi Müslüman'ın bırakacağı bir mevzu değildir. Evet. Yüce Allah'ın bu kitaplardan tafsili olarak ayrı ayrı söz konusu ettiklerine bizim de aynı şekilde tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Toplu olarak söz konusu ettiklerine de topluca iman etmemiz gerekir. Bu hususta Yüce Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi söyleriz. Evet bitti herhalde soru. Bir ayet var. Heh. De ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura 15. Evet. Yani netice itibariyle ismi zikredilen kitaplara iman etmek farz. İ, i̇smi zikredilmeyen kitaplara iman etmek de farz. Onlara mücmen. Diyeceğiz ki Allah ne indirdiyse hepsine iman ediyoruz. Hepsi nedir? Allah'ın sözüdür. Allah subhanahu wa sözü de ne değildir? Kelamı mahluk değildir. Hatta İmam Ahmet bin Hanbel Allah'ın kelamının mahluk olmadığına şu ayeti delil getirmiş. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ Yibinin ki yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Biz genelde bunu ne için getiriyoruz? Hüküm Allah'ındır. Bak emretmek Allah emir emreder yasak belirler değil mi? Haram helal belirler öyle değil mi? Haram helal belirler kimin hakkıdır? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu teala'nın hakkıdır. Allah subhanahu teala emir sahibidir deyip böyle istidlal ediyoruz. İmam Ahmet şöyle bakmış Nas'a. Diyor ki eğer diyor emir nedir? Allah'ın emrettiği nereden bilinir? Konuşmasıyla bilinir. Kelamıyla bilinir. Eğer diyor bu Mahluk idi Allah zaten yaratmak onun işidir der bırakırdı diyor. Ama Allah diyor yaratmakla emri birbirinden ayrılmıştır. Çünkü emir dediğiniz şey Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın konuşması da mahluk değildir. Yani bu şekilde güzel bir istillerde bulunmuş İmam Ahmet bin Hanber. Netice itibariyle hem Kur'an hem Kur'an'dan önceki Tevrat, İncil, Zebur benzeri hepsi nedir? Allah'ın kelamıdır. Mesela İslam'da şer'i rukya vardır değil mi? Allah'ın sözüyle. Cin çıkarmak, işte şeytan kovmak gibi bazı işte sünnet olan fiiller yapılır. Bunlar neyle yapılır? Allah'ın kelamı olan Kur'an'la yapılır. Siz görebilirsiniz ki aynı fiili Yahudi Hristiyanlar da yapıyorlar. Yani onlar da Avrupa'da bu fiili yapıyorlar. Onlar neyle yapıyorlar? Gene Tevrat'ta ve İncil'de var olan Allah'ın ile bu işi yapıyorlar. Çünkü onlar da Allah'ın kelamı. Nasıl bunlar Allah'ın kelamıysa onlar da Allah'ın kelamı. Ama Allah'ın kelamı olduğu sabit olan şeyler. Mesela öyle sözler var ki onların kesinlikle Allah'ın kelamı olmadığı açık bunu zaten böyle inanmayan kafir olur. Mesela işte şey var. İncil'de şu nokta var. Lut Aleyhisselam'ın haşa kızlarıyla ilişkiye girdiği var mesela. Yani bu Allah'ın sözü olmaz haşa. Allah böyle bir şey de bir peygambere haşa emretmez. Ya yani bu ne aklın ne fıtratın ne de şeriatların kabul ettiği bir şey değildir. O yüzden kafirler bunu kendi sözlerini İncil'e koymuşlardır. Ve bunu da İslam insanlar ne yapıyor? şey Gerçek Hristiyanlık di insanlar ne yapıyorlar? Dayatıyorlar. Ya, bu da ortaya koyuyor ki bazı sözler var. Bunlar apaçık Allah'ın sözü değil. Bunları inkar etmek imanın vacibi gereği. Ya orada ben Peygamber hadisi var ya hani bir şey duyarsanız ne tasdik edin ne yalanlayın sözü. Ya şimdi ben bu sözü ne tasdik ederim ne yalanlayayım demek ki bir lüksü yok Müslümanın. Ya bu sözü yalanlamak zorunda. Yalanlamazsa kafir olur. E, çünkü bu hem az önce ifade ettiğim gibi hem akla hem şeriata hem fıtrata hem yani Allah subhanahu teala'nın emrettiği bu kadar şeriatın hepsinin aslında ters olan bir şeydir. İnsanın bunu ne yapması lazım? inkar etmesi lazım. Ve Allah'ın üçün üçüncüsü haşa sözünün İncil'e yerleştirip insanlara Hristiyanlık dinini bu diye dayatan örnekte olduğu gibi. Burada da ne düşer insana? Kesinlikle ve kesinlikle bunları inkar düşer. Burada ben ne tasdik ederim ne yalanlarım demek ki bir lüksü yoktur Müslümanın. Sadece işte bir şey var yalanın şöyle şöyle bir kötülüğü vardır diye bir kısa anlatılmış mesela İncil'de. İnsan ona demelidir yani ben ne yalanlarım bu Allah'ın sözü değildir diye ne de Allah'ın sözüdür derim. Allahu Alem derim, çekilirim diyor. İşte az önce de ifade ettiğim gibi hem Kur'an hem önceki bütün kitaplar Allah'ın sözleridir. Allah bunun en doğrusunu bilendir. İnşallah burada kalalım. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumme ve bihamdik eşhadu ve la ilahe illa en teslafık ve atumilik.